Allah'ım hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. <gülüyor> Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse, onu sattıracak yoktur. Kimi de sattırmışsa, ona hidayet verici yoktur. Sözlerim en güzeli Allah'ın kelamı,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 kimi yüzlerin kırılacağı bir zaman Allah yüzleri ağanlardan eylesin. Allah nefsini temize çıkaranlardan değil. Nefsi, nefsi deyip arınan, tövbeden, Allah'tan korkanlardan eylesin. Kardeşlerim, ilmihal derslerine devam ediyoruz. En son kuslu almıştık, değil mi? Teheccüd abdest derken bugün namaza geldik dayanarak.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 Diğer derslerde de hatırlayacağınız gibi Bukhari'nin birçok yerinde gelen bir Muaz hadisi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı kitap ehli bir kavme gönderiyor. Ve onlara ona sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Diyor. Yani davette birinci ustup neymiş?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 Osman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı, cennetten müjdelenen hem de defalarca Allah Resulü ve Vesselam'ın cennetten müjdelediği ve Osman ne yaparsa yapsın cennet ona hak dediği, Allah cehennemden azat etsin dediği Osman, bir kabir görse sakalları ıslanana kadar ağlıyor. Kendisine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 Hiçbir yerden ne yapamaz? Geçemez. Vallahi ben kabirdeki halimin ne olduğunu bilmiyorum diyor. Allah onlardan razı olsun. İşte namaz da böyle bir ibadet kardeşler. Bakın birçok insanın hakikaten hayırsever, sadaka veren, Ramazan ayı geldiğinde orucunu hiç aksatmadan, hatta teravihleri kılan insan olarak görebilirsiniz. Ama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 Aynen Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi kişinin diyor kapısının önünde bir nehir aksın ve insan diyor o nehre günde beş sefer girse kirde neser kalır mı? Kalmaz. İşte dinde namazın misalde nedir? Budur diyor. Kardeşlerim namaza bedenen hazırlandığımız gibi ruhen de hazırlanmak zorundayız. O namaz ki diyor Ankemut suresinde insanı her türlü fahşadan kötülükler ne yapar? Evet. Korur diyor. Şimdi namaz insanı bu derece temizliyor, bu derece kötülüklerden koruyorsa öyleyse bu namazı iyi bir tanımamız gerekiyor Eğer bu namaz yerli yerince tanınmazsa gereğince bilinmezse fazileti, erkanı bilinmezse demek ki o da o insana ne yapmıyor? Bir fayda vermiyor. Namaz bir tevhid eylemidir ve Allah Azze ve Celle'nin kulundan istediği nedir? Bir ibadettir. Ve ayet-i kerime'de geldiği gibi her peygamber namaz kılanlardan. Şekli, rekatı, vakti değişik olabilir ama Allah Azze ve Celle her peygamberine namazını ne atmıştır, emretmiştir. Aynen Musa Aleyhisselam kısasını hatırlayacak olursanız bir aç bahsinde.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 yani müşrikler, tövbe eder, namazı kılar, zekatı da verirlerse onlar sizin dinde neyiniz? Kardeşlerinizdir. Ne yapıyor? Bir Müslüman'ın bir Müslüman'la en asgari de kardeş olabilmesi için onda beliren bir özellik olacak. O ibadet neymiş? Müslüman'ım diyorsa seninle de kardeş olabilmesi için en asgari de o insanın ne yapması? Namaz kılması gerekiyormuş. Yani namazın Müslümanın üzerinde çok çok neveli var? Etkisi var. Bir insana mümin deme de, yani müminliğine şehadet etme de namazdan alakalı. Bir insana münafık diyebilme yine ki alakalı neler var? Alametler vardır ki namazın o kadar Müslüman üzerinde nedir? Hakimiyeti vardır. Nisa suresini okuyorsunuz. 140, 141, 142, 143,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 O müminler ki Bakara Suresi'nin hemen girişinde <gülüyor> namazı dost kılarlar, zekatı verirler, Allah'a iman ederler, gayba iman ederler, Allah'ın verdiğinden hem ye, hem de ne yaparlar? İmfak ederler. Yani bakın, müminler münafı ne yapıyor? Aydı veriyor. Ve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 Mecursiler. mecursiler, güneşe tapanlar. Hayat, tamam, tamam. Güneşin 24 saat içinde 3 güzel hali vardır kardeşlerim. Bir, doğup böyle bir mızrak boyu çıkana kadar böyle güzel bir hali. İki, öğlen gölgelerin sıfır olduğu hali. Üç, bir de yatarken, üçü de yuvarlakta. İşte bu üç halde güneşe tapan mecursiler ne yapar?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 insan kafasına göre istediği vakitte, istediği şekilde ne yapamaz? Kılamaz. Kılamaz. Mesela ayeti kerimede ayakta kılamayan? Ayakta kılamayan? Oturarak. Oturarak kılamayan? Yani, yani Allah'ı ayakta da, oturarak da, yürüyerek de ne yapabilirsiniz? Zikredebilirsiniz. Bir gün ve Vesselam mescide geliyor, bakıyor, direklerde ipler bağlı.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 seferiyken Allah Azze ve Celle namazları ne yapıyor? Kısaltıyor. Kısaltıyor. Korku da indiriyor. Ve imayla da yürüyerek de binitli Bakara suresinde 239 müydü? Binitli yürüyerek ya da e, imayla sana bir rekat korku namazı kılabileceğini ne yapıyor? Bildiriyor. Ama buna rağmen savaş anında bile olsan namazı ne yapma?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 Düşmandan karşı karşıyasın. Yani öldürüleceksin. Ama buna rağmen namazı ne yapma? Terk, yok. Terk, etme. terk etme diyor. Ve devam ediyor bakın. Her kim namazı terk ederse Firavun'u nasıl bilirsiniz? İyi mi kötü mü? Allah'lık iddia etmiş birisi. Haman onun komutanı. Karun onun zengin tayfisi Belan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 İlk sorduğu soru bana bu bıçağı vuran kim? İşte falan köle, mecusi köle. Allah hamdolsun diyor. Namaz kılmayanın zaten İslam'da nasibi yoktur Demek ki namazın Müslüman üzerinde neymiş? Çok büyük etkisi var. Yine bakıyorsun Müslümanın iman babında 83 ne olur rivayette.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 Yok, yok. Allah Resulü'nün ashabı diyor bakın Bukhari'de en çok ashabın eskidiği yerler neresiydi bilir misin? Omuzları, Omuzları ve topukları. topukları diyor, dirsekleri. Niye? Çünkü namazda diyor o kadar birbirlerine yaklaşırlardık yani bu sürtünmelerde elbiseler hep buralar eskiyor. Yani bu yaklaşan yerler. Bugün bakıyorsun camide saflar düzgün mü? Değil. Sütre var mı? Yok. Yok. Allahü Vesselatı vesalam safların düzgünlüğü namazın tamam. tamamından dolayıdır. Tamam Ve yine kim sütresiz namaz kılarsa sahabe unutuyor. 40 günlük 40 yıl mı büyük kudretinin olduğu söyleniyor. Namaz kılan bir insan demek ki namazı bütün erkanıyla ne yapacak? Öğrenecek, dost doğru kılacak. Ve o namaz kendisine ne yapacak? Fayda verecek. Fayda verirken bir başkasını da günaha ne yapmayacak? Sokmayacak. Çünkü namazı bozan hem ferdi hem de fertleri ilgilendiren neler var? Olaylar var. Bir insanın bedene yaptığı bazı hal ve hareketler namazı bozuyor. Bir de sütresiz kılarsa siyah köpek, eşek, ayızlı kadın geçerse ne yapıyor?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 Aynı yemekteki bir tuz, çaydaki bir şekeri veya tatlının ayarı gibi. Ayarını ne yapıyor? Her şeyi bozu veriyor. Şimdi bu kadar ayet ve hadis namazın faziletini, namazın İslam'daki yerini, namazın İslam'da terk edilmesinin getirdiği yükümlülükleri inandıkları ya bizim meslebimize göre amel imandan bir cüz değil sen şuraya bak aslını inkar etmediği müddetçe hiçbir şey ne yapmaz çok rahatlıkla bunu ne yapabiliyor evet. söyleyebiliyor onun için kişinin aynen muas hadisinde demin söylediğim gibi kardeşlerim önce Allah'ın birliğine davet edilecek yani Allah'a iman anlaşılacak Resul'a iman anlaşılacak sonra amel yani şurayı halledemeyince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 Hanefi mezhebindeyse işte yanına nafile kılacağına ne yap? Öyle bir sünnetini mi kılıyor? O sünneti kaza ya, ne yap? Hem de ömür boyu namazı ne kaza Kaza etmişimdir Tabii ki İslam'da namazın terki yok ki kazası olsun. Bakın Allah Resulü Vesselam'ın ki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 bütün hadis kitaplarına bakın. Üç, bir rivayette dört, bir rivayette bir gün namazları ne yapamamıştır? Kılamamıştır. Gece Bilal ezan okumuştur, kavmet getirmiştir ve sırasıyla onların ne yapmıştır Allah Resulü? Kaza etmiştir. Evet, kaza etmiştir. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaza etmesi hasebiyle heh, İslam'da kaza namazı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 Bitti. Ne kaldı? <gülüyor> Uyudun kaldın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir seferden geliyor. Sabah namazına yakınlaşıyor. Ordu yorgun. Siz uyuyun ben namazı beklerim. Bilal diyor ki Allah Allah'ın Resulü sen de uyu ben beklerim. Allah Resulü Aleyhisselatü da uyuyor. Bir uyanıyor ki sabah namazının vakti ne yapmış? Çıkmış güneşin göğsünün ısıtmasıyla uyanıyor.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 bu kadar kolaylığı var. Yolcuysan, korku varsa, hastaysan, ayak takılamıyorsan, bir de bunun cemi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de, şey Medine'deyken korku yok. Yağmur da yok. Hiçbir sebep yok. Öğleyle nikim diye. Akşamdan yatsıyı yapmış? Cem yapmış. Ve i̇bn Abbas'a soruyorlar. Bu neden yaptı? Ümmetine meşakka vermesin diyor. Kardeşlerim namaz öyle bir tevhid eylemidir ki Allah Azze ve Celle aynen bir haremlik selamlığı düşünün bir kadından tokalaşmayın bir kadın dışarıya çıktığında koku çıkmasın yabancı bir erkekten yabancı bir kadın kapalı kapılar ardında kalmasın ne yapıyor? Bütün hükümleri koyuyor ve zinaya ne yapmayın? Yaklaşmayın. Akabinde yaparsan ne diyor? evliysen, dulsan rejim diyor. bekarsan yüz sopa ve sürgündür. yani birden zina edene bu hükmü koymadığı gibi namazda da birçok kolaylığı ne yapıyor? sağlıyor sen buna binayı namazı terk ettiğinde yani bile bile kasten artık terk ettiğinde İslam'ın hükümleri ona ne yapıyor? uygulamıyor ve bir çocuğu düşünün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 münafıkça davranışlara giren, münafık olan insanların, gidin bakın namazlarını namaz değildir. Çünkü şunu, şunu yapamayan münafıktır. Hep namazla anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun dışında bakın, şu dört özelliği gören katıksız münafıktır diyor. Doğru mu? Yalan söylemesi, emanete riayet etmemesi, münafıkça e, Konuştuğunda yalan söylemesi verdiği sözde, verdiği sözde durmaması ahitleştiğinde, Rizal rizalaştığında aşırı gitmesi. Bakın bunlar özellikte ama gösterişçi namaz kılarlar. Allah'ı az zikrederler. Vaktinde kılmazlar. Sabahla yatsı namazına güç yetiştiremezler. Yani birçok özelliklerini namaz ne yapıyormuş? Tak tak yakalatıyor. Hatta Müslüm'ün ee, rivayet ettiği hadiste biz hasta olurduk. İki kişinin omuzlarında ayaklarımız yerde sürünür. Nereye giderdik? Cemaat. Mescide. Cemaata. Niye? Münafık, Münafık demesinlerdi. Ve yine evlilikte bile bakın evlilikte bile bir ölçü var. Dulsa üç bakire kız aldıysan yedi gün cemaattan uzak durabiliyorsun. Daha fazla değil. Yani namazlı bile yani ancak bu kadar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 daha çok yaklaştır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a farzların önüne ve arkasında devamını terk etmediği neler var? Nafile sünnetler var. <gülüyor> bir heyet geliyor öğlenin evvelinde kılmakta olduğu dört rekat sünneti ne yapıyor? Kılamıyor. Abdülkays heyeti geliyor. ikindinin önünde. Ve o bir heyet geliyor ikindinin sonunda ne yapıyor? Devamını kılıyor onun arkasında kaza etmiştir. ama nafileyi, farzlarıysa ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Kazaya bırakmamıştır. Onun dışında yine aleyhissalatü vesselamın dileyene her ezanla kâmet arasında namaz vardır demiştir. Abdest namazından bahsetmiş ve cennette birçok mükafatlarının olduğunu ve yine aleyhissalatü vesselama bakıyorsunuz namaza verdiği hembiyetin üzerinde durmak için söylüyorum.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 alenense Müslümanların da cemaata çok dikkat etmesi nedir? Gerekiyor. Namaz bu kadar dilimizde önemli bir tevhid eylemidir. Allah beni de, sizi de, neslimizi de kıyamete kadar namaz kılanlardan eylesin. Namazın önemi bu kadar büyük. Faydası da çok büyük. Faziletleri de çok büyük. Şimdi gelelim bu farz namazın nasıl, yani namazların nasıl kılınacağına ve parça parça bablarına bir girelim. Girelim mi? Peki namaz kimlere farz? Akılsız yok değil mi aramızda? Yan namazsız yok değil mi aramızda? Bunu sormak istiyorduk. Ya namaz kılmayan bir insana akılsız diyebilir miyiz? Bunu Niye diye istiyorsunuz? Akıl etmiyoruz. Aklına etmiyoruz biz Yok, düşürebilirsiniz ama. Şimdi bu nazarı bilen biziz. Evet. O insan bunu bilse, akılsız olur mu? Akıl olur. Rabbuna buna ne yapar? Sen ben dinliyorsun, değil mi? Ne <gülüyor> <gülüyor> İçin geçmedi, değil mi? Yani gözün bir gitti de bir duruyor ama hepsi duruyor, değil mi? Kaç mı? 5. 5 tamam. tamam hmm. Evet. Eh, Namazın farz olabilmesi için birine kardeşlerim her ibadetin tabii ki bir ölçüsü var. İbadetlerde de ölçü kişinin akıl sahibi olması, buluğa ermesi ve kadınsa hayıs ne yapması, görmesi gerekir. Erkek çocuktaki sınır kaçtır bilir misiniz? Kaç yaşı?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 Allah hepimize hayır versin. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Kimdir bunlar? Sağır. Anadan doğma sağır değilsiniz. Sağır. Başka? Deli. Deli. Başka? Fetret. Fetret devrine ulaşamamış. Fetret. Başka ve bayılanda. Bayılınca deli akıllanınca ne yapıyor? Uyuyan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 Allah Resulü Aleyhisselam, selver Biliyorsunuz biz ümmiyiz. Güneşe bakar namazımızı kılar. Aya bakar orucumuzu tutarız diyor. Bunu anladınız mı rivayeti? Çok önemli bir rivayet bakın. Ümmiyiz derken birilerinin dediği gibi cahiliz manasında değil. Yani güneş ve ayın takipçisi hep ona bakarak. Demek ki güneşe bakıp güneşin hallerine göre biz namazın vakitlerini ne yapıyormuşuz? Ayarlıyoruz. Biz namazı kılabilmemiz için güneşe ne yapacakmışız? Güneşin ilmini bileceğiz. Peki güneş gözükmüyor veya çok gözükmüyor, çok gözüküyor. Oralarda ne yapacağız? En yakın yer nasıl hareket ediyorsa o da oraya ne yapacak? sürecek. Geleceğiz o rivayete. Sahabe geliyor. İşte bugün o kadar kolay bir zamandayız ki evimize aldığımız bir takvimde veyahut bir şu an telefonlarda ezan okuyabilir, saati ne yapabilir, gösterebiliyor. Vakitleri çok rahat ayarlayabiliyorsunuz, doğru mu? Evet. Ama o gün Allah onlardan razı olsun. Onlar bunu ne yapıyorlardı? Güneşe göre yani onların ötem bir saati, ötem bir telefonu, saati işte bir sinyal veren bir takvimleri neydi? Yoktu. O gün ne hayırlıydı bu gün? O gün daha hayırlıydı. Aynen şöyle bir soru oldu bu. Bir gün, bak çıkacak biliyor musun? Ne oldu bir ben duydum Murayla. Sen de Murayla mı? Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ashabı sınıfı yanına gidiyor. Bir bakıyor ki onlar biliyorsunuz çok fakirlerdi ve peygamberin mescidinin dibinde dört duvar arasında kalırlardı. İlim ederlerdi. Birilerde bir infakta bulunsa ondan geçinirlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her gün namaza çıkmadan onların yanına uğrar uyanığın duyacağı uyuyanın da uyanmayacağı şekilde onlara selam verirdi. Bir gün diyor yine geldi. Kimimiz namazda açlıktan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 Öğleni ayrı, akşamı ayrı elbisede kıldığımız, Allah Resulüdür, Kalişüllatü Vüsalam aksine diyor. Vallahi diyor sizin şu kıldığınız namaz, o namazdan yani ayrı ayrı esbab içindeki o gün kıldıkları namaz elbisesinde rükiye gittikleri davret mahalleleri gözüküyor. Sizin şu namazınız o namazdan nedir? Daha. Onlar o gün cevvaldi, namazın kıymetini biliyorlardı. Cemaatın kıymetini ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Bugün ise kardeşlerim ezan hiç kimseyi ne yapmıyor? Cezbetmiyor, çekmiyor. Yani Müslümanı namaza ne yapmıyor? Çekmiyor. Ama o gün onları ne yapıyordu? Çekiyordu. O gün Müslümanlar bir araya mescitte gelebilmek için ne yapıyorlardı? Çaba gayret sarf ediyorlardı.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 elinde yapacaksın. İşte namaz bu kadar önemli nedir? Bir tevhid eylemidir. Maalesef namaza bu ehemmiye sahabenin verdiği gibi ne yapamamışız? Verememişiz. Allah Resulü ve Vesselam ashabına ne diyor? Bir gün diyor namazı vaktinde kılmayan emirler gelirse ne yaparsın? Sahabe şaşırıyor. Yani nasıl olur? Hani İslam emiri olur da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 Aynı safa durduğu halde birbirleriyle konuşmayan, selamlaşmayan insanlar göreceksiniz. Sanki bugün aynı hallerdeyiz. Ama o gün mescide ayakkabıyla gelip namaz kılınıyor muydu? Duvarda bir şey var mıydı? Yoktu. Yağmur yağsa içerisi su oluyor muydu? Oluyordu. Ama bir huzur vardı, bir kardeşlik vardı, bir cemaat vardı.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 bir namazlığa getirilip veriliyor. Tamam. Namazdan sonra diyor ki bunu götürün, verin, bunun işlemeleri beni ne yaptı? İslam'da hep bir sadelik var kardeşlerim. Ve namazda da öyle bir zorluk, şu bu yok. Gelelim vakti. Sabah 6'da, öğleyi 12'de, ikindi 2'de, 2'de, akşamı 5'de, yatsıyı 10'da kıl demiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor?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 Öğleyi kıldırdığında ilk günü güneş batıya, gölgelerde doğuya hafif meylettiğinde yani gölgeler sıfırken hafif gölge meylettiğinde ne yapıyor? Öğleyi kılıyor. İkin diyor kıldırdığında her cismin gölgesi bir diyor. Akşamı kıldırdığında güneş tepeyi hemen açmıştı diyor. Daha kızıllık duruyordu. Yatsi kıldırdığında ise kızıllık kaybolup ilk yıldızlar çıkmıştı diyor. İkinci günü diyor sabah namazını kıldırdığında birinci gün nasıldı? <gülüyor> Kimse kimsenin yüzünü görme, tanıyamayacaklar. <gülüyor> hani Ramazan'da çıktılar, Abdülaziz hayındırlar falan ta imsak vaktini ne yaptılar? Millet birbirinin yüzünü tanıyacak çünkü siyahlan beyazlık bu zaman ayrılıyor.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 amel etmişlerdir. Çünkü kimse kimsenin yüzünü tanımayacak haldeyiz diyor. İkinci günü ise neredeyse güneş tepemize vuracaktı diyor. Ve hatta buraya bir ilave daha yapalım. Genel rivayetlerde biriniz sabahın bir rekatını kılmışsa üzerine de güneş doğmuşsa o namaza yetişmiştir. Namazını ne yapsın?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 İşte namazın ilk vaktiyle son vakitleri nedir? Bunlardır. Demek ki kardeşlerim bunu herkes anlayacak neymiş? Kafasitede. Yani ne bir saatle ne de bir takvimle ölçülecek bir olay değil. Güneşe bakacaksın bu işi ne yapacaksın? Bir gün bocalayabilirsin yanlış yapabilirsin ama ikinci gün olur ne yaparsa. Allah hepimize hayır versin. Allah hayırdan Allah. ayırmasın. Bunlar çok rahatlıkla her Müslümanın yapabileceği nelerdir? Amellerdir. Diyor ki bazıları, ya çağdaşız takvim uyalım. İyi de her yerde takvim var mı? Yok. Her yerde insanların böyle bir imkanları var mı? Yok. Ama her yerde güneş var mı? Var. Her yerde güneş var. Mı? Kış. Kışın e, bir sensör var. Gaz sim sorusun bu tip sensör. Olayı bu pomayla. Burada bir tane var. Akşamı çıkışa neyi verirsek onu gider. Peki daha... kışında olsa güneş var ki aydınlık var. Önü puslu olabilir ama güneş var. Nereden gittiğini ne yapar? Güneş gösterir, belleder. Eğer hava bulutlu, kapalıysa en yakın zamanını ne yapın? Takdir edin diyor. Takdirle bunu ne yaparsın?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 Öğle Ne yapar? Şöyle farkar. Olur var ya. Şey mi? Cuma kabul değilse onun yerine ne yapacaksınız? Ağlamak sana namaz diye. Olur mu? Zuhur var. Evet. Öğle mi kılıyorsan Cuma ne yapar? Yani, cuma'yı kılamamışsan meşru bir sebebi varsa şey. öyle düşer. Ama Cuma'yı herhangi bir sebepten dolayı kılakıl. Kılamadıysanız öyle namazını ne yapmak? Kılmak zorundasınız. Başka ne namaz vardır? Hocam zuhuru biraz bir açıklasan. Zuhuru'a zuhuru mı var? Için. Nasıl? Çık evet, namazı vardır. Cuma namazı iki rekat farzı olan arkasından iki ya da dört rekat sünneti olan bir namazdır. Önündense Ebu Davud'da Abdullah İbni Ömer'den gelen bir rivayette kılabildiğin kadar iki rekat namazı vardır sünneti.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 Sonra arkadan da öğleyin. Ama öğleyi de ismini değiştirelim de zuhur ağır namazı olsun demişler. Ya Rabbi asana cuma. Olmadı mı? Beğenmedin. Asana evet. öğlen. Biz de bu meseleden ortadan demişler. Ve bu bidatı sokmuşlar. Muhammed Ümmet hala bunu ne yaparlar? Kılarlar. Halbuki cuma sadece nedir? İki rekat farzı, hutbesi ve arkasından dört rekat sünneti var. Zuhur ahir diye bir namaz yoktur. Ee, tamam. abdest namazı vardır her abdesti aldığında dileyen insan hangi vakit olursa olsun evet. kerahat vaktine dek getirmeden iki rekat namaz kılabilir onun dışında kardeşlerim evet. e, Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. gece namazı dediğimiz bir namaz vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı 11 sabah sünnetiyle de 13 rekattı yatsının selamını verdiniz mi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 Ee, cenaze namazı ne zaman ölürse onun bir vakti yok. Allah hepimize kayılıp ölüm nasip etsin. Evet. Tesbih namazı istediğiniz zaman ömrünüzde bir haftada bir her gün veya yılda bir kılabilirsiniz. Keraat vaktine dek getirmeden. E, tahyatın mescit namazıysa her mescide gittiğinizde oturacaksanız iki rekat namaz kılmadan ne yapmayın? Oturmayın. Onda keraat yok emir sigasıyla geldiği için onu her vakitte ne yaparsınız, kılarsınız. Başka namaz var mı, vakit <gülüyor> böyle? Evvabin namazı yok. Evvabin dibemişi bilmiyorsun değil mi? Hayır. Eman. Ama küfede birisi demiş ki ya bu öyle, akşamla yatsının arası çok az. Bıraksak millet kaybolacak. Eşeğin kuyruğunu sallayana kadar bu gidiyor. En iyisi ne yapalım? 8 rekat, ikişer rekat tabi namaz kıldıralım. Buna kabir nur namazı diyelim. Bunu kılan da kabir azabından emin olur diyelim. Demiş, o değiş. Ha babam de babam olsun. kılmazlar, o namazı ne yaparlar kılarlar. Bunun İslamdan hiçbir alakası yoktur. Uyduran kişi de ölmeden bu hadisi sırf hayır için uydurduğunda itiraf etmiştir. Ama maalesef hala kılınıyor. Bunun dışında kusuf ve husuf yani güneş ve ay tutulma namazları vardır. Bunlar hangi vakitte kılınır? Ay ay. Ay. Hangisi tutulmuşsa tutulmaya başladığında kılmaya başlanır. Tutulma bitince namaz ne yapar? Biter. Yani bir de, ikide değil gece de olabilir, gündüz de olabilir, sabah de olabilir. Hangi saatte ise o zaman ne yapılır? Bu namaz Kılınır. Bunlar cemaattan kılınan namazlardır. Yağmur namazıysa, yani istiskal dediğimiz namazsa, o da Allah'tan rahmet istemek için kılınan cemaatla bir namazdır. Hutbesi de vardır. İmam insanları sahraya toplar, iki rekat namaz kıldırır, arkadan onlara bir nasihat eder ve Rabbine topluca ne yapılır? İbadet edilebilir.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 kişi evet bir de evlenen kişinin iki rekat kılmış olduğu namazı nedir istihare namazı evet istihare namazı da vardır kişi bir şeye karar verememişse nafile ibadetler aslında anlatıyoruz vakitleri anlatıyor ama madem dendi onu da bir vakti yoktur şahit olduğum bir vakitte keraat olmayan bir vakitte iki rekat namaz kılarak